Beraber. Tevekkul Evet Mu'elif Rahim Allah diyor ki Ve delilu tevekkul Neydi bizim ee, siyakımız Mu'elif rahimallah ibadet çeşitlerini zikretti Biz biraz anlattık Birkaç tanesine değindik sonra dedi ki Delillerini zikredecek Mu'elif Rahim Allah İşte Neyin işte duanın delillerini anlattı Biz şerh ettik Değil mi Havfun delillerini anlattı şerh ettik Recayı anlattı şerh ettik Ha. Şimdi Sırada 3 tane daha var Yani daha da var da Bugün anlatacağımız Tevekkül ve rahbe vel huşu Ha Öyle mi Tabi Tevekkül ve rahbe er rahbe vel huşu Bu dördünün delillerini anlatacak Müellif, biz gelecek müellif bize anlatacak inşallah. Evet sıralama bu. Kitapta diyor ki ve menhu'du'a sonra ve tevekkul ve'r-ragbe ve'r-rahbe vel Biz biraz tevekkülü anlattık değil mi? Rahbeti de anlattık biraz, rahbeyi de anlattık korku dedik konu. Huşuyu da anlattık ama müellifin kendisi hakkında dediğin gibi delillerle ile beraber müellif şimdi zikredecek. Biz de anlattık. Anlatalım inşallah gücümüzün etnici. Diyor ki müellif وَدَلِيلُوا tevekkül, Tevekkülün delili قَوْلُهُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. Evet Allah Azze ve Celle'nin şu kavli tevekkülün delilidir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا in kuntum مُؤْمِنٍ Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Şimdi biz hatırlarsan nasıl tarif, et, tarif etmiştik şeyi. Tevekkülü dedik ki El-i'timadu alallahi ma'asriqati bihi vel-akzi bil-esbab ve-ma'l-akzi bil-esbab Sebeplere sarılmayla beraber Allah Azze ve Celle itimat edip sağlam bir şekilde ne yapmak? Güvenmek. i̇bn Kayyim Kayyum Rahimullah diyor ki yani Sübhanallah şu acayip bir şey İbn-i Diyor ki, her kim tevekkül ancak ve ancak sebepleri ortadan kaldırmakla, sebepleri terk etme ile şer'i bir tevekkül olur derse, bu haktır diyor. Bak dikkat et, lafzına İbn-i diyor ki, her kim diyor tevekkül, ancak sebepleri ortadan kaldıracaksın. Sebeplere sarılmayacaksın, sebepleri iptal edeceksin, ancak bu şekilde tevekkül etmiş olursun. Şer'i bir manada Kim bunu derse Haktır Biz ne demiştik Biz de demiştik ki Eğer bir insan Tevekkülde sebeplere sarılmıyorsa Tevekkülü şer'i bir tevekkül değildir Hatta tarifte bile bu var zaten Dikkat et Diyor ki Allah'a sağlam bir şekilde güvenmek Ve sebeplere sarılmak. i̇bn Kayyim ne diyor her kim tevekkül ancak sebepleri ortadan kaldırmayla olur derse hı? Terk etmeyle olur derse Bu haktır Ama devamı var işte kayın. Çok acayip bir cümle kullanıyor Ancak kaldırmak kalpten kaldırmayla olmalıdır Cevahirlerden azalardan değil diyor hı? Hani biz ne anlatmıştık Tevekkül için. Dedik ki tevekkülü tevekkül ederken sebepleri iptal etmek akla zarar bir şeydir. Kişinin işte evini kapatmayıp Allah'a havale ettim diye. Demesi gibi. Veya işte ahırın kapısını kapatmayıp atımı Allah'a havale ediyorum gibilerinde. Tamam. Yani sebepleri terk etmek veya ben işte e, ülkede cihat var evimde yatayım. Allah dilerse zaten hepsini öldürür gibi. Ne dedik? Tevekkülde sebepleri terk etmek akla zararlı bir şeydir. Sebeplere itimat etmek de şirktir. Dikkat et. Sebepleri bırakmak saçmalıktır. Sarılmamak. Sebeplere güvenmek ise şirktir. O yüzden dikkat edersen cümlemizde sanki iki mukaddime var. Cümlemizin siyahında iki mukaddime var. Birincisi hem sebebi alacaksın. İkincisi bir şey var ki yaparsan o sebebi alırken şirkete düşeceksin. İşte bu azalar kısmı ve kalp kısmı ile alakalı. İşte bunu kalim onu söylüyor. O yüzden biz tevekkülü Allah azze ve celle bize emrettiği için şey tevekküldeki sebeplere sarılırken tevekkül etmede sebeplere sarılırken bunu yapmamızın sebebi dinin bunu bize emretmesi, sebeplere sarılmamamızın sebebi de şey sebeplere itimat etmememizin, kalbimizi sebeplere bağlamamamızın sebebi de din. Tamam? İşte İbn Kayyim buna vurgu yapıyor burada. İbn Kayyim bunu söyler. Sayrı kitaplarında bu sebebi ibareleri çok vardır. Hatta İbn Teymiyye'den de var. İbn Kayyim Medel serkinde vesaire söyler. Diyor ki her kim tevekkül ancak sebepleri ortadan kaldırmayla, sebepleri terk etmeyle şer'i bir tevekkül olur dersa bu haktır. Ancak nedir bu hak? Diyor ki ancak kaldırmak Kalpten kaldırma ile olmalıdır. Azalardan kaldırmayla, ile, kaldırmayla kaldırma ile değil. Yani sen diyor sarıl ama ona kalbi bağlama. Diyor ki tevekkül, mükalim diyor ki tevekkül ancak sebepleri kaldırıp işte azalarla alakalandırarak gerçekleşmiş olur kalpten kaldıracaksın ama azalarını tevekkülün sebepleriyle alakalandıracaksın. Sonra Sübhanallah diyor ki en son böylece ondan hem munkatı hem de ona muttasıl olmuş olur. Tevekkül. Hem munkatı hem de muttasıl olmuş olur. Yani ne demek? Hem tevekkülle ilişkisini kesmiş şey, hem sebeplere sebeplerle ilişkisini kesmiş hem de ona bağlanmış olur aynı anda. Yani kalp ilişkisini kesmiş onunla, ama azalarla ilişkisinde ona bağlanmış olur. Tamam? Şimdi bak, tevekkülü ibadet olduğunu derili Mu'elif Rahimullah'ın dediği gibi bu ayet. Mu'elif Rahimullah ne dedi? Wa ala Allahi fa tevakkülü in kuntun mu'minin. Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Şimdi o zaman demek ki tevekkül ibadet. Tevekkülü herhangi mahlukattan herhangi bir tanesine sarf etmek caiz değil. Tamam. Mesela şöyle diyemezsin yani Tevekkeltu ala hâzha'l mesela. İşte Türkçe karşılığı bu adama tevekkül ettim. Bu adama tevekkül ediyorum. Caiz değil bunlar. Tevekkül sadece ve sadece kime yapılır? Allah Azze ve Celle yapılır. Mesela dikkat edersen ahi bak şimdi. Biz dedik ki Mesela istigase, istiane, yardım istemek. Caiz kısmı var. Caiz olmayan kısmı var. Burayı burayı inşallah dikkatli dinle tamam mı? Burası önemli. ince noktalar yani. Çok böyle arada şey var yani. Dikkat edilmesi gereken Böyle ince noktalar var. Kalbi meselelerde özellikle. Şimdi bak dikkat et. Biz dedik ki mesela dua diyoruz. Evet dua Allah'tan başkasına yapılır. Ama güç yetirebileceği şeylerde arkadaşın evi Ona çağırırsın. Dua edersin. Dersin ki ya ahi dua nedir aslında? Asıl kök manası. lügat i̇bn Faris'e falan baktığında derler. Yani e, kal, kalbin karşı tarafa meylederek tamam mı? Ondan bir şey talep etmem. bunu gibi. Diyorsun ki ya ahi bir gelsene şu bavulu taşıyalım bir odaya. Bu bir duadır. Ha, o yüzden biz diyoruz ki işte duada ayırıyoruz. Diyoruz ki şirk olan kısmı var. Caiz olan kısmı var. Mekru olan kısmı var. Vesaire. Aynı şekilde istiğase. İşte yani şiddetli bir şeyde yardım dilemek. Tamam mı E Bakıyorsun istigası alimler ayırıyor. Caiz olan kısmı var, caiz olmayan kısmı var. Sadece Allah'ın güç yetirebileceği şeylerde başkasından istersen şirk kısmı budur. Güç yetirebileceği adeten güç yetirebileceği şeylerde ise adeten güç yetirebileceği şeylerde ise karşı taraftan istigasede bulunman şirk değildir diyoruz değil mi? Ve buna benzer. Yani aynı şekilde korku. Diyoruz ki Allah'tan başından korkabilirsin. Bir şart tabi korku olacak. Vesaire. Ama bak dikkat et. Tevekkülü böyle ayırmıyoruz. Tevekkülde bu ayrım yok. Tamam. Tevekkülde bu ayrım yok. Neden bu ayrım yok? Çünkü tevekkül bir kere kalbi amellerden o yüzden bu ayrım yok. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsin. E korku da kalbi amellerden, onda neden ayrım var? Şimdi korkuda tabilik diye bir olay var. Tevekkülde böyle bir şey var mı? Değil mi? Tevekkülde böyle bir şey yok. O yüzden tevekkül kalbi amel ve bu sadece ve sadece Allah'a hastır. O yüzden tevekkülde başkasına tevekkül etmediği bir ayrım yoktur. Tamam? Tevekkülü herhangi bir mahlukata sarf etmek caiz değildir. Ah, dikkat et, Te mahlukat hakkında ancak tevkil caiz olabilir. Tevekkül değil, dikkat et. Tevkil caiz olur. Tamam. Yani cevarih cihetiyle, kalp cihetiyle değil. Yani azalar cihetiyle, kalp cihetiyle değil. Tamam. Çünkü tevkil nedir? Bak şimdi, iki nokta var. Diyoruz ki, mahlukata tevekkül edemesin ama ona tevkil edersin. Türkçede biz bunu kullanıyoruz. Aslında tevkil şudur. Yani huve tevfidü fi'l umur <gülüyor> elleti min Yani azalar cihetinden olan bir şeydir bu. İşleri başkasına havale etmek. Tamamıyla fiili bir şeydir, kalbi karşı tarafa bağlamadan. Mesela patronun yarındaki çalışan işçiye Al oğlum, al, şu fatura, e, al oğlum şu su faturasını git yatır gel. Bu ona tevekkül etmek değildir, tevkil etmektir. Yani işi zahiren azalarla ona havale etmek. Ama sen su faturasını ona yatırtırken, kalbi ona bağlarsan, ancak ve ancak bu yatırırsa bana ceza gelmez. Veya işte ancak ve ancak bu yatırırsa benim evme su gelebilir. Benim ev, anlatabiliyor musun? Buna benzer. İşte bu tevekkül kısmıdır. Bu caiz olmayan kısmı. Kalbi ona tamamıyla bağlamak. Bütün işin olup olmamasını, aksayıp aksamamasını kalbi olarak o işi verdiğin işçiye bağlamak. Tamam? Arasındaki farkı anladık. Türkçe tabirle biraz daha buna yakınlaştıracak olsak vekalet verme diyoruz. Tamam? Vekalet verme. Patron. Yurt dışına çıkacak, uzun müddet kalacak. işleri şehirde idare etmesi gereken, yaşadığı şehirde idare etmesi gereken birileri olması lazım. Akrabasına, kardeşine veya bir işçisine ne yapıyor? Vekalet veriyor. Yani o adam ne yapıyor? İşleri evirip çeviren, düzenleyen oluyor. Tamam mı? Bunun ismi tevekkül değildir. Ama adam o işçisine, işçisine bunun ismi tevkildir. Eğer adam o işçisine bu görevi verirken, Evet ben yurt dışına çıkıyorum, işleri buna havare ediyorum. Ancak bunun işleri düzel, düzgün e yapmasıyla, resmi işleri doğru düzgün takip etmesiyle, hı? işin peşinden koşup müşterilerle ilgilenmesiyle ben ancak rızık kazanabilirim. Ancak bu iş o zaman ayakta durabilir. Bu olmazsa ben helak olurum vesaire mahvolurum, iflas ederim bu türlü düşüncelerle ona bırakırsa, evet ben buna bırakıyorum, bu dürüst adam Allah'ın izniyle benim gözüm arkamda değil, Tamam mı? Mutlaka ve mutlaka kar edeceğiz. Bu iş düzgün gidecek vesaire. Bu tür kalbi bağlarsın adama işte tevekkül kısmı bu. Bunlar çok ayrı ince noktalar. Tevkilli. O yüzden biz diyoruz ki tevekkül ikiye ayrılmaz. Şöyle bir şey gelebilir. En i̇şgal gelebilir karşı tarafa. Der ki ya tevekkül ikiye ayrılmaz ama mesela ben oğluma faturayı veriyorum. Git oğlum yatır işte. Tamam mı? Bir iş ona tevekkül ediyorum onun faturayı yatırıp benim işimi halletmesi için. Diyoruz ki işte sen kalbi bağlarsan tevekkül denir ona. O şöyle bir işgal gelebilir ya. O zaman Allah'tan gayesinde tevekkül eden hemen hemen Türkiye'de atıyorum 70 milyon insanın işte buluğa ermişten sonra diyelim ki 50 milyon insan var buluğdan yüksek. Bunların 50 milyonunu da tevekkül ediyor Allah'tan gayesinde. Neden? Çünkü herkes birbirine bir iş havale edebiliyor. İşte diyoruz ki bunun ismi nedir? tevekkül Tamam çünkü tevekkülün zaten köküne indiğin zaman ahir Tevekkülün köküne indiğin zaman mana olarak içinde bu, bu mana yatar tevekkül Lugatten indiğin zaman işine, içine bu mana yatar tamam O yüzden diyoruz ki Mahlukat hakkında ancak caiz olan şey tevkildir yani buna da, bu da cevarih. Yani azalar ile alakalıdır. Kalp ile alakalı değil. Tevkih. Tamam Mesela dersin ki, şöyle dersin. Tevekkeltu aleyke. Mesela nasıl kuralım? Tevekkeltu aleyke ente'etiyeni. işte Bir kese. Veya. E, bir seyyara vesaire. Veya işte bilme Ben sana şu suyu getirmen Bana şu suyu getirmen için sana tevekkül ediyorum Caiz değil tamam. Ama şöyle dersen Ve keltu ke en te'tiyeni Bilme Ben seni şu suyu bana getirmen için Vekil kılıyorum Veya şu işi halletmen için vekil kılıyorum Bak bu caiz Tevekkeltu tevekkül ettim diyemezsin Veya hem bunu dille söylemen Olmaz Hem de kalp ben zaten ancak yapabileceğin vekeltuke vekeltu tevekkültu değil yani tevekkül vekeltu tevkil tamam o yüzden iki kısma ayırıyoruz birincisi diyoruz ki tevkil birincisi site tevekkül tevekkül Allah'tan sarf sarfedilmesi caiz değil tevkil ise caiz. Yani bu da vekalet. Vekalete diyorlar ki, اَلْمَرْهِيَ اِسْنَادُ الشَّيِّ مِنْ اَعْمَالِ الْجَوَارِهِ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ Mahlukatın güç yetirebileceği şeylerde he, azalar ile alakalı olarak bir şeyi karşı tarafa isnat etme. Budur işte tevekkül. Bu da caiz. E, tevkil. Pardon. Bu da caiz. Şimdi tevekkülü alimler ayırıyor. Yani birçok noktada yani şöyle dört kısım diyebiliriz. Tabii biz her zaman dedi Bu taksimatlar daruri değil. Yani mana olarak bildikten sonra mecburi değil bunlar. Bazen biri diğerine dahil olur. Üç olur. iki olur. Sorun değil. Tamam mı? Yeter ki mana sahih olsun. Bize diyoruz ki o yüzden Allah-u Alem tevekkül dört kısma ayırıyoruz. Birincisi Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek. Birincisi Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek. Bu imanın Kemalindendir tamam? Bu imandandır. Bunun imandan olduğunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu kavli. Demir Melef mü, Rhammahu Allahan söylediği kavl. Söylediği ayet, zikrettiği ayet nerede? Vālallāhi fatawakallu innakuntum Eğer müminseniz, ne yapın? Allah'a tevekkül edin. Bak. O yüzden diyoruz ki tamam, tevekkül imandan, hatta imanın tamamındandır. Tevekkül. Birinci kısmı bu. İkincisi, alemler diyor ki tevekkülü sır. Sırri tevekkül. Yani herhangi bir mesela ölüye sana bir fayda vermesi sağlaması için veya bir zararı senden def etmesi için tevekkül etmek. Çağırmıyorsun onu. Tamam, çağırmıyorsun ama kalbi ona bağlıyorsun. Tabiri caizse kalben çağırıyorsun böyle. Kal kalben diyorsun ki ya zaten benim şeyhim bana, beni görüyor, benim hiç çağırmama da gerek yok. Her zaman benim etrafımda, sağımda, solumda hazır ve nazır. Ben ona tevekkül ediyorum benim başıma bir bela geldiği zaman. Tamam? O kaldıracaktır. Yani düşün ki senin başında hiçbir bela yok. Hiçbir, e, şu anda da bir ihtiyacın yok bir menfaate. Ama kalbin genel olarak zaten bağlı. Benim ileride başım sıkışsa da şeyhim bana yardım eder. Veya ileride bir şey talep etsem de şeyhim bana bunu sağlar. Mesela bugün bazı mesela e, e, ta, as, aşırı tasavvufçuların yaptığı gibi mesela, e, aşırı sofilerin yaptığı gibi işte zaten şeyhimiz Allah'ın izniyle bizi sırattan geçirecek. tamam İşte tevekkül, tevekkül sır budur ahi. tamam Bu da şirk olan kısmıdır. Bir de başkasına başkasına tevekkül etmek nedir? Birisini yerine geçirerek işin başına geçirerek veya bir işin yerine geçirerek karşı tarafa tevekkül etmek güç yetirebileceği noktada bunda da bir sorunu yoktur. Ama ne dedik? Buna tevekkül yerine biz ne diyelim? Daha ilmi, daha dakik tabir olarak tevkil ederiz buna. Vekalet, vekil kılmak de dahi, bu da ince bir nokta. Dördüncü kısım alimler, bazı alimler şu kısmı da açıyorlar. Bazı alimler şu kısmı da açıyorlar, diyorlar ki, kişi bazen, bak bunu mesela kişi kalbinde hissedebilir. Kişi bazen mesela, düşün ki bir işte çalışıyor. Bu adam Müslüman adam, rızkın Allah'tan geldiğine inanıyor. Tamam mı? Tamamıyla rızık verenlerinin de Allah olduğunu kabul ediyor. Ben çalışsam da çalışmasam da, tamam ben çalışmak zorundayım veya sebeplere sarılmak zorundayım e, rızık elde etmek için ama ben şunu da biliyorum ki Allah Azze ve Celle benim rızkımı zaten tayin etmiş. Ne olursa olsun ben rızkımın altında veya üstünde yiyemeyeceğim zaten. Ancak ara sıra mesela ay sonu geldiğinde işler kötü. İşte patron acaba bu ay maaşı verebilir mi? veya işte ya bu bu ay işte ve ve ben maaşım alacağım ama bana yetmeyecek bu ay sıkıntı çekeceğim galiba. Rızkım azalacak veya rızkım kısılacak şeklinde. Kalbin karşı tarafa meyletmesi. Veya düşün ki tanıdık akrabaların var. Ondan sonra tanıdık arkadaşların var. Herhangi bir devlet içinde veya şurada burada yüksek mertebede. Tamam mı? işte seni işe e, alması için sen ona güveniyorsun işte bu beni inşa alırsa inşallah güzel maaş alacağım rızkım çoğalacak. Ona kalbi böyle biraz meyletmek. Düşün şimdi bu adamda yani bu saydığım birkaç örnek. Bu tip insanlarda genelde ne vardır? Ee, rızkın Allah'tan geldiğine inanmak vardır. Ama bazen kalp ne yapar? Hani meyleder ya karşı tarafın mertebesinin yüksekliğinden dolayı vesaire. İşte bu küçük şirktir. Çünkü burada kalple bir bağlantısı var. Yani düşün ki bir insanın tanıdık yani bir suret örnek verelim ki olsun. Mesela düşün ki e, bir fabrika büyük bir fabrikada çalışan senin yakın bir akraban var ama bunun da mertebesi yüksek. Yani işçi çıkarabilen şef yani tamam mı? işçi çıkarabilen alabilen bir adam. Yani çıkıp o adam patrona gitse rica etse istediği kişiye işe alabilecek bir adam bir konumda düşün. Sen zaten kalbi buna bağlarsan, evet bu adam benim işimi yaparsa ancak benim rızkım olur. Bu adam benim işimi yaparsa ben rızık elde ederim. Ona tevekkül edip kalbi adamı bağlarsan bu şirk zaten. Ama genelde toplumda şöyle şu tip şeyler var. Adam rızkın Allah'tan geldiğine iman etmiş. Tamamıyla rızık Allah'tan gelir. Yani Allah dilerse keser, dilerse açar. Buna herhangi bir engel olacak yoktur. Ama kalp bazen o adamın mesela iş noktasındaki mertebesinden dolayı kişinin kalbi bazen ona ne yapabilir? Meyledebilir. Ya bu adam bir yapsa var ya Allah'ın izniyle bak adam Allah'ın izniyle de diyor ama kalbi de bağlamış. Ya diyor şu adam bir yapsa Allah'ın izniyle kurtuldum. Dikkat et. Allah'ın izniyle diyor adam. Yani Allah, Allah'tan geldiğini kabul etmiş ama kalb ona ne yapmış o adama? Bağlanmış biraz. Yani o adam yapmasa biraz böyle bir umutsuzluk düşecek içine. Tamam mı? İşte bu tip olay Tamamıyla karşı tarafa verir, tevekkül verilmediği için alimler bunu haram olan kısma, dinden çıkarmayan haram olan kısma sokmuşlardır. Burada da bazı ilmehli işte küçük şirk demiştir. Tamam bir de böyle bakalım olaya. Bu önemli bir nokta. Mesela tevekkülle tevekkül örnek verdik. Mesela Nebis Aleyhisselam'ın Okçular Tepesini düşünün. Bak mesela onun devamlı örnek veririz. Okçular Tepesini düşünün. Şimdi Uhud'da yerleştirdi okçuları tepede değil mi? Bunun ismi nedir Nebi Sallallamdan yapılan teuhkilerdir. Çünkü şüphesiz ki Nebi Sallallam zaferi kazandıracak olan da değil mi? Zafer elden alacak olan da Allah olduğuna inan inanıyordu. Ha? İnanıyordu. Bu da bir şüphe yok. Ama okçuları oraya yerleştirmesinin şeyini sadece zahir amellerle alakalı. Gidin oraya yerleşin. Tamam. Bu tevkil. Bu, bütün bu saydığımız dört çeşidin tevkil ve tevekkülün. Yani tevekkülle tevkil arasındaki fark. Ondan sonra tevekkülün dört kısmı ayrılması. Bütün hepsinin delili işte demin söylediğimiz tek ayet yetiyor. Allah'a tevekkül edin eğer müminseniz. Tevekkülün birinci kısmı neydi? Tevekkülün imandan olması. Ayetin delil neresinde? Eğer müminseniz Allah'a tevekkül edin. Imandan. Peki Tevekkülü sır yani şirk olan tevekkül. Bu da ne? Allah'tan gayrısına yapılması. Bunun delili ne? Yine bu ayet. İmandan olan bir şey. sen Allah'tan gayresinden yaparsan, ibadet olan bir şey ne olmuş olur? Şirk olmuş olur. Üçüncü kısmı ne? Üçüncü kısmı ne? Tevkil. Bunu da anlattık. Sahabelerden günümüze kadar bin dört herkes işleri birbirine havale eder. Kimse buna şirk demez, diyemez de. Tamam mı? Allah Kur'an'da da buyuruyor hayır ve yardım takva üzerine yardımlaşın. Birbirimize yardımlaştığımız zaman, ben sana bir su faturası yatır, Allah için gel dediğim zaman, bu hayır ve takvada nedir? Yardımlaşmaktır sen de Allah için. Bunun hiç kimse ismine tevekkül demez. Tevekkülün kelime manasında da bu yok. Buna da tevekkül denir. Dördüncü kısmı da işte dedik maaş alacak adam mesela, patronla kalbini biraz bağlamış vesaire. Ve yüksek mertebesinde. Yine bu ayet delil. Diyoruz ki, Allah'a Allah tevekkül edin. Bu adamın yaptığının ismi tevekkül değildir. Tam tevekkül kelimesinin içinde zaten bu mana yoktur zaten. Ama kalp biraz meylettiği için bu adam küçük şirkete düşmüştür deriz. Tamam bu taksimat bedehidir yani ahi. Bazı şeyler var illa delile gerek yok yani. Tamam. Bedehi olan işte varlık ikiye ayrılır. Hı? Ebedi olan varlık, olmayan varlık. Ebedi olan Allah, olmayan diğer mahlukat. Ha? Yani e, Rab vardır, merbuk vardır. Terbiye eden vardır, terbiye edilen vardır. Terbiye eden Allah'tır, terbiye edilen bütün mahlukatlardır. Yani alakalı hal böyle. Yani bedehi taksimatlar var. Tamam? Aklın direktmen e, ortaya çıkardı bu. Naslarda da zaten hep buna delalet eder. Tamam? Evet. Şimdi ki Ayete bak. Diyor ki Müelif Fahimullah, ve delil ve delilü tevekkül, tevekkülün delili kavluhu Teala Allahu Teala'nın şu kavlidir. Ve alallahi fetevakkelu in kuntum mu'mine. Şimdi tevekkül bak bu ayeti biz nasıl çeviriyoruz? Önce burada ince bir nokta var. Eğer mümin iseniz tevekkülü Allah'a has kılın. Aslında ayetin orijinal tercümesi budur. Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin dediğinde burada pek bir vurgu yok Akif. Evet ben mümin olduğum için Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'a tevekkül ediyorum. Ama şeyhime de tevekkül ediyorum. Yani bu ay bu ayeti bu şekilde tercüme etsek bir e, bu adama bir hüccet olur mu? Yani düşün ki bir insan dedi ki tamam ben Allah'a tevekkül ediyorum ama şeyhime de tevekkül ediyorum. Bu ayetin neresine ters? Allah ne diyor? Allah'a tevekkül edin. Değil mi? Tamam. Tevekkül ederek yerime, yerine getirdim bu ayetin emrini. Ama şeyhime de tevekkül ediyorum. Değil mi? Yani çünkü ayette Allah'tan gayesinde tevekkülün nehi yok. Doğru. Diye anlarsın. O yüzden diyoruz ki doğru olan tercüme. Eğer mümin iseniz tevekkülü Allah'a ne yapın? Tefsirli tercüme mi? Tefsirli tercüme değil. Bu orijinal tercüme. Hı. Şöyle bak. O, şuna, şuna bak. Mesela İyâkena abdu ve iyâkena steyin. Yalnızca sana ibadet eder. Yalnızca senden yardım ederim. Nerede ayette yalnızca kelimesi? yok. Yalnızca lafzı olarak fakat, hassaten, illa vesaire bu tibariler yok ayette. Ama belagat ilminde bir kaydı var. Bunlar ittifak edilmiş kaydedir. Anladın yani, mı? Hani ihtilaf edilmiş bir kaydı de birisi kabul ediyor, birisi reddediyor diye bir şey yok. Bu dilin bizzat kendisi. takdîmul ma'mûl alel âmîl yufîdül hasr. Bu kaydedir. Yani ammi bir tabirle anlatayım. Bu da ilmi tabirle değil, anlaşılmaz. Önde gelmesi gereken şey, sonradan gelirse veya sonradan gelmesi gereken şey önceden gelirse, dil kurallarında, dil sıralamasına göre bir cümlede, bu hasır ifade eder. Sadecelik ifade eder. Yani hasır ne? Ee, i̇şte alimlerin tabiri gibi. Mesela İbn-i nasıl e, tarif ediyordu? E, onun güzel bir tarifi vardı. Hasır, hmm, isbatu ı hukmin, Li şeyin ve nefiyu ammasiwa veya buna yakın bir tabir. Bir şeyi, bir hükmü, bir şey için ispat edip, o şeyden başkası için nefyet etmek hasır budur. O zaman diyoruz ki takdimul mahmur al al amil yufidul hasır. Yani bir şey, amili mahmurlan önce yani e, ma'mulu amilden önce öne almak hasır ifade eder sadecelik. Yani bu ne demek? Şimdi bak, aslen Di, dilin aslında göre demeyeyim bu. Yani dilin galibine göre bu cümle nasıl gelmesi gerekirdi? Fe tevekkelu alallahi in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz Allah'a tevekkül edin. Fe tevekkelu alallahi şeklinde gelmesi gerekirdi Çünkü burada fe tevekkelu amildir. Tamam mı? Alallahi emuldur. İyi dinle şimdi. Biraz zor olacak ama en azından bir mukaddime olarak ön bilgi olur ileride. Ee, bu tip meseleler geldiği zaman daha kolay anlarsın. Bak şimdi bakayım. Bir amil var belagatta bir de ma'mul var. Amil aslen önce gelir. Ma'mul sonra gelir. Amil işi yapan diyelim. Ma'mul üzerinde iş olan, iş yapılan. Yani ben tutuyorum bu bardağı alıp şuraya koyuyorum. Ben amilim bu bardak ne oldu? Ma'mul. Ben işi yaptım, bu bardak üzerinde iş yapıldı. Ben ne işi ya yaptım? Bardağı alıp bırakıldım. bıraktım. Bardağın üzerinde ne gibi bir iş yapılmış oldu? Birisi geldi bu bardağı aldı, hareket ettirdi, bir yere koydu. Tamam Şimdi dil kurallarında da bir amil var, bir de memul var. İşi yapan ve üzerinde iş olan. Şimdi ayette amil fetevekkelu fiildir. Fetevekkelu kısmı. Ayette diyor ki, وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُمِينَ diyor. Tamam mı şimdi? فَتَوَكَّلُوا kısmı amil kısmıdır. Tamam. Alallahi kısmı ki bu car mecrur ma'mul ma kısmıdır. Aslen amil ne dedik? Ma'mulden ma önce gelmesi gerekir. Tamam. Eğer amil ma'mulden ma önce gelmezse yani aslından çıkarsa sonradan gelirse cümlede bu sadecelik ifade eder. Yani Şimdi ayete baktığımız zaman lafızlarına dikkat et. Fe kelu hiç Arapça bilmesen de dikkat et, dinlersen kastı anlarsın en azından. Evet, tamam? Bak. Ayette diyor ki: "Ve alallahi fe kelu in kuntum muminin. Şimdi in kuntum muminin kısmını çıkar. Geriye ne kaldı? Ve alallahi fe tevekkelu kısmı kaldı. Şimdi burada fiil hangisi? Fe tevekkelu kısmı. Yani tevekkül edin. Amil kısmı ise alallahi kısmı. Car mecrur. Allah'a kısmı. Tamam mı? Şimdi Amil fetevekkelû dedik mi? Ha? Dedik ki aslen hangisi önce gelmesi gerekir? Amil. Ayette amil mi önce gelmiş? Fetevekkelü mi önce gelmiş? Önce gelmemiş. Gel Me'mul önce gelmiş. Hı hı. Alallahi kısmı önce gelmiş. E, o yüzden diyoruz ki, burada işte alallahi'nin fete ma'mul olan alallahi'nin amil olan Fetevekkelü'den önce gelmesi hasır ifade eder. Bunun belagati ilmi tarifi takdimul ma'mul alel amili yufidul hasır amilin ma'mulden sonra gelmesi hasır ifade eder. Sadecelik ifade eder. Tamam. Eğer ayette şöyle bir şey olsaydı Fetevekkelü alallahi olsaydı tamam Fetevekkelü alellahi olsaydı burada herhangi bir hasır olmazdı. Çünkü kelu amil alallahi ma'mul. Tamam önce amil gelmiş sonra ma'mul gelmiş. Sıralama olduğu gibi. Ama ma'mulun önce gelmesi, amilin sonra gelmesi ki ayette zaten amil olan dur ma'mul olan alallahidir. İşte burada ma'mul olan alallahinin ala, alallahi amil olan fetevekkeludan önce gelmesi hasır ifade eder. Yani Hangi Arap oğlu Arap bunu okursa Sadeceliği anlar. Eğer e, Fasihlikten uzak kalmanırsa bu adı. Tamam. Fatiha suresi de böyledir. Biz sadece kelimesini, yalnızca kelimesini nereden çıkarıyoruz? Yani ayette mesela yalnızca ifade eden bir sürü kelimeler var. Mesela işte fakat. Mesela işte khas zaten. Veya ne bileyim illa gibi. Hiçbirisi yok Fatiha suresinde. Yalnızca kelimesini Lafız olarak ifade eden. Yalnızca kelimesi nerede Fatiha sözünde. Ama İyyâkena abdu ve İyyâkena sta'in'de de bu olay var. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca sana yardım dileriz. Halbuki sana ibadet eder ve sana yardım dileriz kelimeleri var. Yalnızca ki, lafız olarak yok. Ama ne var? işte orada belagat sıralamasına göre takdimul ma'mul ma ma alel amil olayı var orada. Da. O yüzden biz diyoruz yalnızca. O yüzden baktığın zaman hiçbir mal sana ibadet eder ve sana yardım diler şekilde çevirmemiştir. Hepsi yalnızca kelimesini koymuştur. Çünkü bu bedehidir zaten. <gülüyor> Ama bedehidir tabi. İyi böyle de. Bunları bilmek, vakıf olmak lazım. Yoksa samimi olmayan veya bizim bir kaydemiz vardır. muhalif olan her insan eğer samimi değilse her yerde ne olur sana? Mukhalif olur gerek nifakından dolayı gerek başka sebeplerinden dolayı işte toplumu ifsad etmek adına, senin etrafındaki ehli sünnetini, sırf zihnini bulandırmak adına şöyle çıkan insanlar da olur. Hani nerede yalnızca kelimesi de der sana. Sırf et, insanların zihnini bulandırmak için. Anladın mı? O yüzden bunlara vakıf olmak lazım. Tamam. O yüzden diyoruz ki bu ayette aley diyoruz ki bu ayette iki tane delil var. Tevekkülün ibadet olduğuna dair ve Allah Azze ve Celle'ye yapılacak sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılacağına dair iki tane alamet var. Ah, dikkat et şimdi bak. Tabi Rabbim niyet ederse ileride mesela tefsir dersleri işlemeyi düşünüyorum. Yani kolaylaşırsa vakit noktasında. O zaman zaten bunların, bunlar işlenecek. Ancak bunlar hepsi müelifin istihdar ettiği ayetler ve biz de şerh makamında olduğumuz için yani şerh makamındaki kastım. Şer konumunda olduğumuz için, yani mevzumuz bu kitabı şerh etmek mevzusu olduğu için bu ayetleri şerh edeceğiz. Normal. Şimdi bak, ayette diyoruz ki iki nokta var. Sadece tevekkülün Allah'a yapılması gerektiğine dair ve tevekkülün ibadet olduğuna dair. iki tane delil var. Birincisi, demin söyledik. Allah'a öncelikle şunu yapalım. Ne dedik? Allah'a tevekkülü has kılmak ve tevekkülün ibadet olması Dedik ki, her ikisine de iki yönlü delil var. Öncelikle şeye ele alalım. Tevekkülün sadece Allah'a has kılınmasının ayette iki delili var dedik. Sadece bu ayette. Birincisi demin örnek verdik. Takdimul ma'mul al amil. Tamam mı? Ma'muluna yapmak amilin önüne geçirmek hasır ifade eder. Hasır da neydi? İsbatu ı hukmin li şey'in ve nef'yuhu amma siwa. Bir hükmü bir şeye has kılıp he? has kılıp Başkasından onu ne yapmak? Nefretmek. Yani tevekkül Allah'a has kılıp başkasının için nefretmek. Birinci delil bu. Tevekkülün Allah'a has olduğunu. Ta akdimul alel amil. Tamam. İkincisi de, bak şimdi ne diyor? İn kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz. Hı? Eğer mümin iseniz. Şimdi burada tevekkülün tevekkülün Allah azze ve C şey, tevekkülün imandan olduğunun delili var mı? Var. Bak şimdi. Dikkat edin. Burada da belagatı bir nokta var. Allah ayette diyor ki, اِنْ كُنْتُ Eğer mümin iseniz, Allah'a tevekkül edin. Kaide. Bu da bedehi bir kaidedir. Türkçe'ye de var. Dünyanın bütün dillerinde de aynı. muallaku عَلَى şarti يُعْدَمُ عِنْدَ عَدَمِهِ Muallak muallaku şartı yu'demu de ademi. Bunun açılımı şudur. Bakayım. Eğer bir şart bir şeyle alakalıysa, bir şart bir şeye bağlıysa, o şeyin olmaması, tamam, bağlanılan şeyin olmamasına gerektirir. Yani mesela Türkçe mantıkla bak. Oğlum eğer sınavı geçersen ben sana bu bisikleti alırım veya eğer samimiysen Allah için namaz kıl. Bak, Türkçe ibarelere bak. Bütün bunu duyan herkes ne anlar? Bir sonuç söylüyorsun ve o sonuca ne yapıyorsun? Bir şartı bağlı kılıyorsun. Onun olmamasıyla beraber sonuç yoktur. Yok. Tamam? Şimdi bu bedehi bir şeydir. Ayete baktığında eğer mümin iseniz Şimdi imanın şartı olarak neyi zikrediyor? Mümin, mümin olmaya Bu şart ya kemalinin şartı ya sıhhatinin şartı. Aslan biz hangisini alırız? İlk ön mukaddimimiz için sıhhatinin şartı. Yani eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Yani Allah'a tevekkül etmezseniz mümin değilsiniz. Tamam Anladık burayı. El muallaku ala şart. Bir şey bir şeye bağlanırsa, bir şeyin olması bir şeye bağlıysa, o bağlı olduğu şey yoksa, o şey de yoktur. Tamam Kaba bir tabirle bu şekilde bir bakayım. Bu bütün tefsir e, şeylerinde bu mevcuttur. Yani nasıl biz diyoruz hadis usulü var? Değil mi? Aynı şekilde fıkıh usulü de var. Tefsir usulü de var. Ve bunların bir kısmı naslardan alınmıştır. Bir, kesimi, bir kısmı siyaktan almıştır, Bir kısmı e, lugaten bedehi şeydir. Bedehi şeylerdir. Ha, tabii. Yani dünyanın hangi dilinde bunu söylersen söyle. Tamam. Hangi söylersen söyle. Bu maruf bedehi bir şeydir. O yüzden ahi şimdi ben sana soruyorum. Ayette tevekkülün Allah'a has kılınmasının vecihleri Kaç tanedir ve bunlar nelerdir? Anladığın şekilde bir anlattık. İki tane olduğunu dedik. Ee, yani er doğru tercüme birincişi Birincisi. Dersek, birincisi ermemin isiniz. Tevekkülü Allah'a has kılın dedik çünkü e, sen, o istilahları kullanmadan tarif edin Tamam. Tamam. Tabi tabi. Kendi, kendi anladığın şekilde bir, önemli. Kelimenin yani bu e, lugatta bir kural bir kaydı olduğu için. Ee. Evet aldaha haskın çıkıyor çünkü sonra gelen geleni gelen şey normalde öne alınmış. Evet. Ondan dolayı eee evet. çok güzel. manası geliyor. Ama bunu sen ezberle çünkü Arapça da okuyoruz sen Arapçada. Bunların hepsi işine yarayacak. Takdimul Yaz yazalım bakayım inşallah. Takdimul ma'mul. Şöyle söyleyin. Takdimul ma'muli al amili yufidu Kuran-ı Kerim'de onlarca, sünnette yüzlerce bu tip naslar var. Hasır ifade etmiş, sırf bu kaideden dolayı yoksa yalnızca sadece vesaire bu tip kelimeler olmadığı halde sadecelik ifade etmiştir. Tamam ikinci delil. O zaman dedi ki birinci delil ne? Takdimul ma'mul amil. Peki Allah'a yapılmasının ikinci şeyi ne? İkinci şeyi olarak da bir şeyin bir şeye bağlanması. Yani dedi ki her rivayette, her dilde bu geçerli bir kaydı. Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin deniliyor. Yani Allah'a tevekkül yoksa mümin olmak da yok. Hani bu birbirine bağlı olduğu için evet. da evet. ikinci delil. Evet. Şimdi ikinci delil aslında biraz daha şöyle diyelim Akhi. Evet e, dediğimiz gibi bir şey bir şey bağlıysa o bağlandığı şey yoksa o şey de yoktur tamam bu doğru ama bunun istilen noktası bunu biz ön mukaddeme olarak söyledim şudur Akhi. Yani imandan olduğunu biz ispatladık mı? Evet. İmandan olan her şey Allah'a karşı yapılmış nedir? İbadet. İbadet Allah'tan gayesinden yapılır mı? Yapılmaz, bitti. İstidiler noktasını anladın mı? Öncelikle neyi ispatladık? Dedik ki bir şey bir şeyle alakalıysa, o alakalı olduğu şey yoksa o da yoktur. Bunu önce ispatladık. Sonra bunu ayete uyguladık. Ayette ne dedi Allah? Mümin iseniz tevekkül edin. O zaman tevekkül yoksa iman yoktur. Tevekkül varsa tevekkül imandandır. İmandan olan bir şey de Allah'a karşı yapılan, imandan olan bu şey de ibadettir. İbadette Allah'tan gayrısına yapılmaz. Silsileye dikkat et. Anladın mı silsileyi? Bak bir kez daha tekrarlıyorum silsile noktasını. Diyoruz ki el-muallaku alel şey yu'demu inda ademihi. Bunu önce bu kaydı tut. Hiç bu ayeti zihninden at. Mevzu köşeye bırak. Tamamıyla kaydaya odaklan. Yani sanki bu ayeti üç esas hiç şerh etmiyoruz, tamam mı? Önce bir kaydeyi. Diyoruz ki muallaku ale عَلَى şey yu يُعْدَمُ inda دَعَلَمِهِ Bir şey bir şey bağlıysa bağlandığı o şey. Yani bir şeyin olması bir şeye bağlıysa o bağlı bağlı olan o şey yoksa o şey de yoktur. Tamam? Bunu anladık. Bu kayde dilde bedehi bir şeydir. Haşa Allah abes kelam etmez. Yani diyecek ki şöyle olursa böyle olur sonra öyle olmayacak. Böyle bir şey olamaz zaten. Bu bedehi. Tamam. Bu kaydı öğrendik. Aradan yıllar geçti. Şimdi 3 esası elimize aldık. Tamam mı? Bir baktık Allah bir tane bize ayetle hitap ediyor. Müellif o ayeti zikretmiş. Neymiş? Bu alallahi fetevkelu in kuntum mu'minun. Mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Tamam mı? Şimdi mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Bakıyoruz ki biz geçen sene bir tane kaydı ezberlemiştik. El muhallaku ale şey'un inde ademi. Tam bir şey bir şey bağlıysa, balandığı şey yoksa o da yoktur. O zaman Allah imanı neye bağlıyor? Yani imanın olmasındaki sebeplerden bir tanesi ne? Tevekkül. Tevekkül yoksa iman yok. Tevekkül varsa iman illa var demiyoruz. Ama tevekkülün imandan olduğunu anlıyoruz. Çünkü biz insanda tevekkül vardır ama başka yerde başka bir noktada şirk koşuyordur. Ondan ama neyi anlıyoruz? Tevekkülün imandan olduğunu anlıyoruz. Tamam. İkinci mukaddimeyi anladıktan bir şey imandan o nedir? İbadettir. Çünkü neden? En üstünü ne? La ilahe illallah. En altı yoldan eziyet verecek. Bütün dinin içi, şey, bütün dinin, bütün her şeyi, kalbi ameller, zahiri ameller, bütün her şey aklına gelecek. Allah'ın sevip razı olduğu her şey, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayla, la, la ilahe illallah'ın arasındadır. Doğru mu? Doğru. Doğru. Çünkü en üstünü diyor ve en altı diyor. Demek bütün din bunların arasında. O zaman tevekkül de bunların arasında mı? Arasında hem de baş kısımlarında. Çünkü kalbi amel zahiri amellerden öncüdür. E, bunu da anladık mı? O zaman imandan mı? Tevekkül imandan. İmandan olan her şey Allah'a nedir? İbadet. İbadetin, ibadeti Allah'tan gayesine sarf etmek şirktir. Anladık olayı? Bu mukaddimeler e, inşallah aklında tut. Evet. Şimdi bir de eee hani dedik ki te, e, bu Allah'a has kılmasının iki veci. Bir de ibadet olduğunun iki veci. Zaten yani ilk noktasıyla ilk kısmıyla anlatmış olduk ama biraz daha açacak olursak bak şimdi kahıya. Ve alallahi fetevkelu. Allah'a tevekkül eden dediği zaman. Şimdi bakak. Allah'a tevekkül eden dediği zaman. Allah bize bunu emretmiş oluyor mu? Şimdi öncelikle buradaki Fetevekkelu lafzı emir mi? Emir. Emir sigası ile gelin. Fetevekkelu. Em emir. Tamam. Tevekkelu, tevekkelu. Tevekkelu emirdir. Şimdi bu siga emir sigası Allah Azze ve Celle'den bize hitap edilmiş, emretmiş. Peki ibadeti neydi? Biz nasıl tarif etmiştik? Allah'ın sebep ve razı olduğu tamam. Bütün işlerin ne? Zahir ve batını, bütün fiillerin ismidir. Şimdi Allah Azze ve Celle bize tevekkülü emrediyorsa tevekkül etmemizden razı mı? Bedehi bir şey emrediyorsa razı. Seviyor mu? Seviyor. Peki o zaman bu ibadet mefhumuna dahil oldu mu tevekkül el oldu? Neden? Çünkü zaten Allah'ın emrini yapmak nedir? İbadetin ta kendisi. Çünkü Allah ne buyuruyor Kur'an'da? Allah'ın dediğini yapın. Tamam? Allah Allah'ın dediğini yapın. Bunu söyleyen kim? Evet. Allah Azze ve Celle. Evet. Bütün nasların mefhumu Allah'ın dediğini yapın. Tamam? Bak durum böyle olunca Allah'ın emri emrettiği şey ibadet. Tevekkülü de emrediyor. O zaman tevekkülü yapmak da ibadet. Tamam. Mesela bundan yıllar önce bir tane kişi var. Yani isim vermiyorum. Tanıdıktır da. Eylül sünnete muhalif birisi. Türkiye genelinde dedim meşhurdur yani. çok kişi tanır. Onunla mesela kendisine tasavvuf da var. Onunla bir yerde bir saat falan oturma imkanımız oldu. Yani Medine'ye gelmişti. Mescidine evdeydim. Ben de onun geldiğini duymuştum. Karşılaştık. Telefonlaştık. Oturduk vesaire. Şimdi mevzu konuşuyoruz. Korku ibadet değildir diyor mücerred olarak. Yani bir insanın Allah'tan korkması mücerred olarak ibadet olmaz. Yani kalbi amellerden bazılarına itiraz getiriyor ibadet olmadığına dair. Mesela ben ona şunu söyledim. Kendisi de Arap Dileli uzman birisidir. Hatta Türkiye ortamına göre belki de en büyük alimler arasındadır Arapçada yani Belagat ilminde vesaire. Bunu konuştuk. Yani dedim ki bak Allah Azze ve Celle imanın şartını söylüyor El muallak ale şeyi adamu indi ademi. Tam Adam, e, tabi itiraz getiremedi ama bakakı, burada neden bunu söylüyorum? Burası önemli. Şimdi karşı tarafın eğer bedehi kaideler varsa veya bu kaideleri sanfık ettiğin zaman karşı tarafın Herhangi bir itiraz etmesi çok önemli değil, çok bir şey ifade etmez. Eğer o itiraz edilen şeyde, o mevzu sen, o mevzuya senden daha çok vakıfsa bile, ancak bu karşı tarafın kibrinden veya inatından dolayı reddedip veya kabul ettiği şeydir. Musun? Yani bugün bir insan çıkıp derse ki, Fatiha'da yalnızca kelimesi yok, sen onu nereden çıkardın? Derse, bu onun kibrinden, inatından vesaire. Ama sapık her zaman sapıktır. Yani muhalif her zaman nedir? Muhaliftir. O yüzden bu adamların e, getireceği şeylerde bu tip şeyler görürsün. Mesela geçen bir dergi okudum. Yani okudum değil. Denk geldim daha doğrusu. Yani, özellikle bakmış değilim. Mesela -dua, dua ibadetin ta kendisidir diyoruz biz. Adam onu lügatta parçalamış, yıkamış, döşemiş diyor ki dua ibadetin ta kendisi değildir bunun Türkçesi. Yanlış anlıyorsunuz. Hatta isim vereyim de sorun değil. Çünkü ben onunla konuştum. Hüseyin Avni. Konuştuğum Hüseyin Avni. Biliyorsun onunla bir konuşmamız da olmuştu başka birbirine. Onun mesela kendi kelamıdır. Dergisinde de bunu yazmıştır. Sonra işte kaynaklardan örnekler veriyor. İşte, işte şu dur şu haberdir, şudur, budur. Dil kurallarını anlatıyor. O yüzden diyor burada maksat dua-i ta kendisi değildir yani. Hatta biliyor Hani böyle başka bir türlü anlıyor. Alâ yani ehl Sünnet'e mukavir edenler bu türlü saldıracaklardır, şey olacaklardır. Ama ahı inan sen eğer meselelere vakıf olmazsan, meseleleri fıkh edemezsen, ilmi olarak mevzulara hakim olmazsan, senin getirdiğin her mevzuyu ne yaparlar ahı? Her mevzuya ehli Sünnet diye bir cevabı vardır bunu unutma. Ha bu cevap, ellet sulur bir cevaptır veya değildir. O ayrı bir mevzu. Tabii ki ehli Sünnet'e mukavir eden herkes batıldır, bu sorun yok. Bu genel külli kaydı olarak bu böyle zaten. Ama bu işgali çözme adına zikredilecek bir şey değildir. Belli noktalarda. Yani, evet, çok basittir cevap. Yani, işte cari hadisi. Allah nerede? E, semada. Tamam. Allah nerede, semada? E, tamam. Sema neresi diyecek adam sana? seman neresi? Biz anlatmıştık hani üç esas derslerinden bir tanesini. E, sema ne? E, yüksekliği ifade eden her şey. E, şimdi yerden bir karış yükseklik de semadır lükkatta diyecek adam sana. Hatta Araplar zamanında yerden, yerde biten çimlere de ne ismi vermiş. Sema ismi vermiş. Neden yerden daha yüksek olduğu için. Ha sen itiraf ederiz ne? Cariye bazı rivayetlerde işte rivayetlerde rivayetler var işte parmağı göğe doğru kaldırdın olsun diyecek. Sema kelimesi e, yükseklik ifade eder. Eyna kelimesi de hani nerede kelimesi de hem mekan hem de değer ifade eder. Elini kaldırarak değer kastetmiştir. Yani atabiliyor muyum? Bunların hepsi lugatta var akı. Yani bu işgal nasıl çözülecek? Yani bak hakikaten bu bir itiraz. İtiraz değil değil. Yani bunun ilmi bir değeri yoktursa bu bizim cahilliğimiz olur. Yani adam sana diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye nasıl sordu? Eyin Allah. Allah nerededir? nerede kelimesi iki nerede kelimesinden iki şey anlaşılır. Bir, bir insanın değeri. iki bir insanın mekanı. Yani o zaman Nebis Aselam'ın sorusu ihtimalle diyor adam. Ya Nebis Aselam Allah mekan olarak nerede dedi? Ha? Cihet olarak nerede dedi? Cariye de yukarı dedi. Ya da Allah'ın değeri ne kadar dedi? Cariye dedi gökler kadar dedi. E şimdi bunun ilmi bir değeri yok mu? Var. Eğer değeri yok dersen. Allah bunu Arapça indirmiş. Nasıl çözeceksin? Sen diyorsun ki e, Nebi Sassalem açıklamamış mı? E zaten adam Nebi Sassalem'in açıkladığı şekli anlatıyor sana. Nebi Sassalem açıklamıştır. Nasıl açıklamıştır? Allah nerededir? Bizde semadadır. Adam diyor ki ben öyle anlamıyorum ki. Şöyle anlıyorum. Ben Türkçesini böyle anlıyorum. Varsa itirazın. Gel dön, dönelim Lugat'a. Ben Türkçesini şöyle anlıyorum. Allah değer olarak nerede? Cihara dedi ki semalar kadar. Hani oğluna söylersin ya oğlum ne kadar seviyorsun beni böyle. Kollarını açar sonuna kadar falan. Anladın mı? Bunun gibi. Bunun ilmi değeri yok mu? Var. Bunların ilmi değerleri var. Ama işte bu ilmi değerler e, mevzunun siyahına göre tutarlı veya tutarsız değerlerdir. İşte bunları tahkik edip anlama adına bunlar şart. Bu mevzuları fıkh etmek şart. Bunların fıkı da sadece ve sadece selef alimlerine tabi olmaktan geçer. Onların fehmiyle nasları fehmetmekten geçer. Bak, inanakı ben şunu söylesem bunu mübala etmem. Çeşitli insanlar var yurt dışında tanıdığım. Türkiye ortamı için söylüyorum has. Türkçe öğret o adama güzelce. Git 10 sene Türkçe öğret. Türkçeyi böyle süper bilsin. Onu Türkiye'ye sal. Belki de Eylül yüzde %90'ını adam ifsad eder. Adamın önünde duramazsın. Muhaliftir bu adam. Yani mesela örneğin isim de vereyim. Sorun değil. Zaten insanlar tanır. Mesela Ürdün'de birisi var Hasan-ı Sakkaf diye birisi. Tut adamı koy Türkiye ifsad eder. Eder. Çünkü Türkiye'deki bu mantığı ifsad eder. Yani. Bu mantıkla insanlar ilim öğrendiği için ifsad eder. Düz mantık. Meselenin, nasların tahkikine inmemiş. Yani bugün en tekfirci insana bakıyorsun. Miskin, gariban adam yani. En böyle ilimlisine bakıyorsun. İlimlisi olarak bir, e, görülen birisine bakıyorsun Türkiye'de. İşte bunlar meşhur isim vermeye gerek yok. Yani adam o kadar ilimden habersiz, o kadar fehimsiz. Anlatabiliyor muyum? Alimlerden, zaten selefin menajerinden fehminden uzak. Geçmiş Selefi kendi anlamaya çalışıyor. Ne kadar anlayabilecek seni hafızlık var, ne Arapça var, ne bir şey. Anlatabiliyor muyum doğru düzgün? Arapça konuştum, 50 kere kekeler bunlar. Yani bunları biliyoruz biz. Bu tür insanlar işte gö görüyorsun e ümmeti ifsad edebiliyor. Yani peşinden yüzleri binleri sürükleyebiliyor. O peşinde sürüklediği binler de böyle çoluk çocuk zaten çoluk. o kafir, çöpçü kafir, bakkal kafir diyebiliyor yani bu kadar net. Anlatabiliyor muyum? İşte bak bu kadar e, ilmi yetersiz olan insanlar bu kadar kişi ifsad ediyorsa tekfir mevzusu olarak düşün. Bir de eşari olan şu Hasan Ustakkı acaba Türkiye'ye koysak ne yapar? O da ayrı bir mevzu. Hı hı. Ama kişi adam akıllı mevzuları anlarsa, adam akıllı mevzuları tahkik ederse Selef'in fehmiyle nasları anlarsa, siyak siyaklara dikkat ederse... Asabiliyor muyum? Allah'ın izniyle Selef'in önünde ilmi olarak durabilecek hiç kimse yoktur. Bak bakayım mesela atıyorum. Selef alimlerimiz var mesela. 500'lü yıllarda, 700'lü yıllarda yaşamışlar. O zaman adamlar kitap yazmış. Yani düşün öyle alimler ki bunlar. Günümüzde daha yeni getirilen şüphelere bile o kitaplarda cevap bulabiliyorsun. İlk defa çıkmış. Çünkü adam sana öyle bir usul kayda vermiş ki... O esül kaydeyi bütün şüphelerin üzerinde uygulayabilip def edebiliyorsun. O kadar alimler. Ama işte mesele bunları fehmedene. Yani hal. mesela biz bu adamla konuştuğumuzda bu adama baktığınız zaman dersin ki bu adam Allame, Arapçası var medresede hoca, büyük bir hoca. Yıllarca okutmuş, yüzlerce talebesi var. Oturuyoruz konuşuyoruz. Adam diyor ki korku ibadet değil. Yok de şöyle olursa böyle. yardım istemek ibadet olmaz, dua etmek vesaire. Konuşuyor sana. İşte ben neyse o, o, konuştuk vesaire. Yani ala kulli hal illa mevzuyu asıl itibariyle bilmen de yetmez ahi. Yani bu ne demek? Bir mevzu ha hakkında nasıl bilmen yetmez. Eğer bir mevzu hakkında nasıl bilmen yetseydi her kütüb-i sitteyi baştan sona okuyan alim olması gerekirdi. Veya ne kadar az kitabı varsa ki gel gör durum öyle değil. Bir sahmahivde alim olman belagat ilminde alim olman hiç önemli değil. Yani bilmen, ezberlemen bunlar hiç önemlidir. Önemli olan mevzuları fıkh etmen. Fıkh etmediğin zaman sen ona acizsin. Anlatabiliyor muyum? Sen ona acizsindir. Yani bugün üç nasla insanları tekfir eden insanlar var. Veya üç nasla alimleri küçümseyen, alimleri takmayan, ya bize bu Müslüman yeter diyen insanlar olduğu gibi, üç nasla tekfir eden insanlar olduğu gibi, üç nasla Allah'ın bütün sıfatlarını iddia eden insanlar olduğu gibi, üç nasla şia olan Olan insanlar oluyor. Yani i̇nsanlar böyle. Herkesin elinde nas var. Herkesin elinde nas var. Batıniler ne diyor? Batıniler. Namaz yok. Oruç yok. Zekat yok. Diyorlar dinde. İslam'ın şartları bizim anladığımız manada yok. Ve Kur'an'dan bir sürü ayet getiriyorlar olmadığına dair kendilerince. Ne yapacağız? Ve senin getirdiğin her ayeti de kendilerine göre cevap var. Neyi getireceğim? Mesela örneğin Kur'an'dan namazın farz olduğunu neyin delil getireceksin? Getir bakayım. Getir ben hemen başına sana cevap vereyim. İşte namaz belli vakitlerde farz kılınmıştır. E diyor ki? Tamam Allah Kur'an'da ne diyor? Salat belli vakitlerde farz kılınmıştır. Evet diyor tamam. Salat kelimesinin manası dua. Hakikaten de salat kelimesinin manası evet. Allah belli vakitlerde duayı farz kılmıştır diye anlıyor. O yüzden belli vakitlerde elini açıyor. Allah ya Rabbi bana çocuk ver, şunu ver, para ver bilmem ne. Tamam dua ettim. Namaz kıldım. Namaz budur diye. Sen dersin ki ama Resulullah sünneti açıklamış. Bak o ayete öyle cevap veren adam sünnetteki hadise de bir şekilde cevap verir. Tamam. Şimdi girmeyelim mevzu dağılmasın, açılmasın. Şunu kastediyorum. Ahi. İnsanın bazı mevzularda öncelikle samimi olması lazım ve tavakkuf etmesi lazım. Yani bir, öncelikle alimlere değer vereceksin. Onlarla anlayacaksın nasları. İki, bir şey hüküm verirken aceleci olmayacaksın. Anlatabiliyor musun Aceleci olmayacaksın. Ee, meseleyi, çünkü fıkhi boyutu çok ayrı bir boyut. Yani bugün şöyle insanlar bile duyabiliyoruz. Yani icma umumu kaskılmaz. Böyle insanlar bile duyuyoruz. Yani icma umumu taksis etmez. Yani ne bileyim, yani tuhaf tuhaf şeyler. İşte bir kişinin zikrettiği icma hücüt olması. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler duyuyoruz. Adam baktığın zaman ne icmanın tarifini bilen bilir bunlar. Ne hükümün tarifini bilirler. Yani böyle şeyler de görüyoruz ümmette. Alakulihal mevzu uzuyor. Derste bir saat oldu. Ben tevekkül ne anlatacağız dedim. Tevekkül raktörü şu dedim. Ama sadece tevekkülü anlattık değil mi? Bir saatte oldu. O zaman bırakalım. Ahi. Bırakalım. Önümüzde o zaman rahbet ve rahbeti anlatacağız. Yani neler kaldı şimdi önümüzde delilleriyle beraber zikletmemiz gereken. Birincisi Rahmet Rahmet e, Tabi burada tevekkül hakkında birkaç tane daha şey anlatayım. Ondan sonra tevekkülü bitirelim. Önümüzdeki dersten itibaren neler kaldı önümüzde? İşte rah rahbet kaldı, rahbet kaldı, huşu kaldı, haşye kaldı, inabe, istihane, istiğafe, istiaza, zebh, nazar vesaire bunlar var. Tamam? Şimdi ee, evet okay. Tevekkül dedik. Şimdi tevekkülü bitirmeden e, bırakırsak yarım olur. Çünkü müellif iki tane ayet veriyor tevekküle. Delil olarak birincisini anlattık o Allah efet tevekkülü imkun tüm müminseniz ne yapın tevekkül Allah'a haskılın sadece Allah'a tevekkül edin. Ve bir delil daha veriyor Allah azze ve Celle buyuruyor ki ve kabulü Mu'elif rahim Allah şöyle diyor diyor ki ve kabulü ve Allah azze ve Celle'nin şu kablide tevekküle delildir. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafi gelir. Hasbuhu yani kafihi demek aخی. yani el-kifaye. Yani Allah ona yeter. Yani sanki şöyle demiş oluyor. Kim yani men yetevekkel yani men yufovviz emrehu ila Allah fehuve kafi. Kim İşlerini Allah'a havale ederse Allah ona yeter. Bundan dolayı hayrı elde edilecek, elde etmeye en büyük sebep en güçlü etken Allah'a tevekkül etmektir. Tamam? En güçlü etken Allah'a tevekkül etmektir. Sonra müellif ne diyor? Bedelilur <Gülüyor> <gülüyor> rahbeti ve rahbeti ve rahbe ve rahbe ve kushunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu kavidi diye devam ediyor. Biz buna inşallah önümüzdeki dersten itibaren devam edeceğiz. Fıkıh geçelim.